1670, numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in duaları, evet, kulağıma geldiğine göre Ebu Bekir duasında şunları söylüyordu, ey Allah'ım, işimin sonunda hayır olan nesneyi senden istiyorum, ya Rab, hayırdan bana vereceğin, rızan ve minnet cennetlerinde yüce mertebeler olsun, Ebu Bekir duasında şöyle derdi, ey Allah'ım, ömrümün hayırlısı ömrünün sonu, amelimin hayırlısı, sonraki amellerim ve günlerimin hayırlısı, sana kavuşacağım gün olsun, sözüne inandığım birisi bana, Ebu Bekir Kirin şöyle dua ettiğini haber verdi. Her şeyde nimetin tamamını senden istiyorum, razı olacağın ve razı olduktan sonra da bunlara karşılık sana şükretmeyi senden istiyorum. Ey Kerim, içinde hayır olan her şeyin zorunu değil, kolayını senden isterim. Hazreti Ebubekir duasında şöyle diyordu: Ey Allahım, bana iman, yakin, sağlık, afiyet ve iyi bir niyet ver.